velehim ne şeytanı racim bismillahirrahmanirrahim ve ve ve ne'ûzu billahi min ve min seyyiât amelnâ men yehdihillahu fele ve men yudlil fele hâdi la ve eşhedü la illallah, la ve eşhedü ve, ve Muhammedin ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalâletin finnâr. Geçtiğimiz hafta İmam Muhammed Nasreddin Mervezi'nin ve Abdullah Mervezi'nin e, Kitab-ı Sünne adlı eserine başlamıştık. Geçen haftaki bölümlerde kitap ve sünnete sarılmanın gereği, bidat ve heva fırkalarından, heva yollarından uzaklaşmak. Kitap ve sünneti sahabelerin anladığı gibi anlamak üzerine durulmuştu. Bugün de devam ediyor inşallah 34. maddeden itibaren. Ve medahallahu azze ve celle allazina qablu an rasulillah ma'a ilahem Anilla. Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah azze ve celle katından getirdiklerini kabul edenleri övmüştür ve esna aleyhim onlara senada bulmuştur ve hümül muhacirune vel ensaremin ashabı resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar Allah Resulü'nün muhacirden ve ensardan olan sahabeleridir. Ve daraba bihimil bihimul mesele fi ve'l incil. Onlara onların örneğinin Tevrat'ta ve İncil'de geçtiğini derterek şöyle buyurmuştur diyor müellif ve Fetih suresinin 29. ayetini zikrediyor burada. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidirler diyerek ayetin sonuna kadar. Ardından Fetih Suresi 18. ayetini. <gülüyor> Lekad radiyallahu anil mukmineen iz yubayiunake tahtesh-şecere. Ağacın altında sana biat eden müminlerden Allah razı olmuştur. Fehum hujjatullahi ala khalqihi ba'de Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahuddune an-Rasul ma'a ileyhim. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabeleri Allah Resulü'nden sonra mahlukata karşı yani insanlara karşı Allah Azze ve Celle'nin bir hüccetidir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dan aldıklarını, onun Allah Azze ve Celle katından kendilerine bildirdiklerini onlar da kendilerinden sonrakilere bildirmişlerdir. Nehu bizalike emrahum. Çünkü bununla emrolunmuşlardır. Li'yabluqa li'yabluqa şahide minkumel el minkumul Sizden şahit olanlar, hazır bulunanlar burada bulunmayanlara tebliğ etsinler. Böylelikle Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu hadisiyle Buhari'nin rivayet ettiği sahih bir hadis bu. Ee, hadis rivayetine de teşvik etmiş oluyor fe mevdu alâ min hanî nabîhim muttabi'îne hükme'l kur'âni ve sünnetir <gülüyor> rasûl onlar bu şekilde peygamberlerinin menheci üzerine onun koyduğu esaslar üzerine hareket etmişler kur'ân hükmüne ve rasûl sallallahu aleyhi ve sünnetinin hükmüne tabi olmuşlardır ve medahhumun nebî sallallahu aleyhi ve bundan dolayı Allah Resûlullah sallallahu aleyhi ve onları şu şekilde övmüştür hayrun nâsi kârni İnsanların en hayırları, en seçkinleri, benim asrımda yaşayanlardır. Bunu buhari ve Müslim sahiplerinde rivayet etmişlerdir. Ve Emir abi ittibaü Sünnetihi ve Sünnet el Kulefayir Raşdiin el Mehdiyine Mehdiyine Badi Bundan sonra hem kendi sünnetine hem de Raşid halifelerinin hidayet olunmuş, kendisinden sonraki Raşid halifelerinin sünnetine uyulmasını emretmiş. Ve hazzara ümmetihil muhtesatilleti ahdeset ba'dehum ve akbara enneha bid'a. Kendisinden sonra ümmetinin din adına ortaya koydukları şeylerden de sakındırmış ve bunların birer bid'at olduğunu haber vermiştir. Ve zemmallahu men ahdese minel ümemil madiye Fi malem zenbihillah fe Allah ve hazarana en nekune Allah ve celle daha önceki geçmiş ümmetlerden Allah'ın dinine eklemelerde bulunan bidatler çıkaran kimseleri de zemmetmiş. Onları kınamış. Ve Allah'ın izin vermediği şeyleri Allah'ın dininde ortaya çıkaranları kınamış ve Bizleri de onlar gibi olmaktan sakındırmıştır ve habere en nehuqat nehaum en yaguulu alallahi illallah ve yine haber vermiştir ki bizleri onları Allah Azze ve Celle bizlere şu şekilde haber veriyor Allah Azze ve Celle hakkında hakkın dışında doğrudan başka bir şey söylememeleri ve neha an mislima neha an yani onları yasakladığı gibi Allah Azze ve Celle onları yasaklamasına rağmen onlar bunu yaptılar aynı şekilde bizleri de yasaklamıştır fagal ve şöyle buyurmuştur şerau lehum min etdini malem zen Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden olarak ortaya koydular. Şeriat koydular. Şeriata eklemelerde, kanunlar koyarak eklemelerde bunlar. Şuraya Suresi 21. Ayet. Şüphesiz bu küfür olan fiillerdendir. Yani Allah Azze ve Celle'nin dinine beşeri bir hükmü dahil etmek. Bu sebeple Cengiz Han, Moğol hükümdarı Cengiz Han, kendi adına, Yasık adında bir kanunname çıkarmıştı. Bu kanunnameden dolayı Ehl Sünnet, İlim Ehl-i Sünnet onu tekfir etmişlerdir. Onun onu tekfir etmelerinin sebebi e, Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve İslam'ın ortak yönlerinden böyle karıştırarak bir de kendi beşeri görüşlerinden bir şeyler katarak içeri içerisini böyle yasak adını verdiği bir kitap, kanunname, anayasa koymuştu. Bunların hepsinin de yani Hristiyanlığında, Yahudiliğinde, İslam'ında Allah'a ulaşan birer yol olduğunu, kim hangisini isterse ona uysun diyerek bunu serbest bırakması, Allah Azze ve Celle'nin dinine nispet ederek hepsinin Allah'a ulaştırıcı yollar olduğunu iddia ettiğinden dolayı onu tekfir etmişlerdir. Şüphesiz böyle bir fiil küfürdür. Aynı şekilde birilerinin işte bana vahyolundu veya bana şöyle ilham oldu diyerek Allah'ın kitabında ve Resul'ünün sünnetinde geçmeyen şeyleri Allah'ın dinine nispet etmeleri aynı babta, Allah'ın izin vermedi şeriat koymak türündendir. Feşera'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem esşeraih. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir takım şeriatları koymuştur. Ve senne sünneni bi izni rabbihi ve vahyihi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu şu şeriatları ve sünnetlerini Allah'ın izni ve onun vahyiyle koymuştur. Lâ min tilgai nefsihi kendi nefsinden, havayı hevesinden değildir ve Şahada Allahu bizarlik Allah Azze ve Celle buna şahitlik ederek şöyle buyurmuştur: Ma zall sahibukum ve ma qawa ve ma yantigu anil hawa inhu illa wahyuya. Arkadaşınız sapmadı, şaşırmadı, e, o asla. ...hevasından konuşmaz, ancak kendisine bildirilen bir vahiyden ibarettir onun konuştukları. Ve قال yani e, Necim Suresinin 2 ile dördüncü ayetleri bunlar. Yine şöyle buyurmuştur: Ya ehl el kitabi, la taqlu fi dinikum, ve la taqlu alallahi illal illel hak. Bu ayette e, Nisa Suresinin 171. ayeti: Ey ehli kitap, Allah e, dininizde aşırıla kaçmayın ve Allah Azze ve Celle hakkında hakkın dışında bir şey söylemeyin. Onlara demek ki bu uyarı yapılmış. Ve yine şöyle buyurmuştur A'raf suresi 169. ayetinde. Elem yukaz aleyhim misaqul kitabi en la yequlu allahi illa'l hakka ve rasu ve de rasu mafihi. Onlardan misak alınmadı mı? Kitap üzerine, kitap üzere misak alınmadı mı? Ne üzerine? Allah azze ve celle hakkında doğrudan başkasını söylememeleri üzerine ve deresu mafihi ve onun onda bulunanlarla yani bu kitapta bulunanlardan başkasına tabi olmamaları. Misak derken? Misak söz demek. Söz alınmıştı onlardan. Fe hazarana en nukun mislehum. Yani onlar bu şekilde sakındırıldığı gibi Allah azze ve celle bizleri de onlar gibi olmaktan sakındırmış. Li enna veresnel kitabe ve veresûhu Onlara kitap indirildiği gibi bize de biz de kitaba varis olduk. Biz de kitaba muhatabız. Ve deresnâhu kemâ deresûhû. Biz de aynı şeylerde mesulüz. Onlar gibi olmaktan sakındırılıyoruz. Sümme akberenen nebi sallâhu aleyhi ve sellem ennâ senestünne bi sünnetihim ve nettebâ âsârihim ve yeptedea ba'dunâ kemâ ittedeûh bir Aleyhisselatü Vesselam bize şunu haber vermiştir ki onların sünnetlerine yani adetlerine tabi olacağız. Yani aramızdan bu ümmetten böyle kimseler çıkacak. Onların izlerine tabi olanlar olacak. Bizden onların bir bidat çıkardığı gibi bizden de bidat çıkaranlar olacaktır. Bunu sahih bir hadiste şu şekilde buyurularak bildiriliyor. Birkaç tane hadis var bu manada. Le terke benne sünnenne suneni menkana kablikum. Elbette sizler sizden öncekilerin adetlerine uyacaksınız. Onları işleyeceksiniz. Diğer bir hadiste ekufu ma ekafu ala ümmeti, Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu. En fazla korktuğum şey en yıldızlardır ve tekzibu bil kader kaderin yalanlanmasıdır ve eyyimetun mudillun saptırıcı imamlardır. Bu da fasem bir isnatla Ebu Muammer radıyallahu anh'ten Ebu Mihcen el ed ed Edra'dan e Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Cabir bin Semure'den rivayet edilmiş. Diğer bir madde 37. maddeye geldik. Burada ve bere Allahu Teala Nebiyhi sallallahu aleyhi ve sellem minellezine ferraqu hum ve kanu shi'an leste minhum fi şey'in Allah Azze ve Celle peygamberini temize çekmiş. Şunlar gibi olmaktan. Onlar ki dinlerini par parça parça yaptılar. Fırkalara ayırdılar dinler hakkında. Ve kanu an Gruplara bölündüler. Leste minhum fi şey'in. Sen onlarla, senin onlarla hiçbir ilişkin olamaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a En'am en suresinin 159. ayetinde bunu bildirmiştir. Yani dinlerini parça parça yapan ve gruplara bölünenlerle senin hiçbir alakan yoktur buyuruyor. Açıkça Allah Azze ve Celle. Ve emera bi ittibai sebilihi fi kitabihi ve sünneti nebiyihi. Ve Allah Azze ve Celle kendisinin yoluna tabi olunmasını ve nebisinin sünnetine tabi olunmasını emretmiş. Bizalke caetil akbaril mütevatire an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konuda... Bu manada Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'dan mütevâtir haberler gelmiştir. Qaddeker nabaa duha, bunların bazılarını zikrettik ve senes kurubah du ma yahloruna Yani hatırımda olanlardan diğer bazılarını da inşallah zikredeceğim diyor. Bunlar arasında Ebu Vakıd el Leysiden şu rivayeti zikrediyor. Ennə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam hina etahuneyen Merrabbi şecerrein yaluqu müşrikki murikune aleyha emti tuhum ve islihahum yqa le ha zatu emvain Feqaallu ya Reul Allah ecna zatu emvaat Kemal lehum zati emvaat Gaale Allahu ekber Haza Kemal qalaqa mu Salali Musa Ecena ilahen kemal lehum alihe Ve le terkeben ne lezine min qablikum. Ebu vaqdleysi diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Huneyn'e çıktığı zaman, Huneyn'e geldiği zaman bir ağacın yanına uğradı ki bu ağaca müşrikler eşyalarını ve silahlarını asarlardı ve buna zatı Envat derlerdi. Dediler ki sahabeler, Ey Allah'ın Resulü bize de onların zatı Envat'ı gibi bir zat Envat tayin etse Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allahu Ekber. Bu söz tıpkı Musa'nın Kavminin Musa Aleyhisselam'a söylediği sözün aynısıdır. O ona bize de onların ilahı gibi bir ilah tayin et, ilah yap, ilah edin demeleri gibidir diyor. Elbette sizler sizden öncekilerinin sünnetlerine tıp atıp uyacaksınız. Onların yaptıklarını işleyeceksiniz buyurdu diyor. Bu sahih bir isnatlı İmam Şafii tarafından rivayet edilmiş. Bedaül Minen'de geçiyor. Abdülrezzak Musannefi'nde, Ahmet bin Haber Müsnedin'de, Ebu Davut Tealesi yine Müsnedin'de rivayet etmiştir. Ee, aynı rivayet birkaç tarikten e, müellif zikrediyor. Onları tekrar zikretmeyeceğiz. Bu rivayetten anlaşılıyor ki bu sahabeler Müslüman olmuşlar. Fakat Müslüman olduktan sonra kelime-i tevhidi söylemiş olmalarına rağmen kelime-i tevhidin bazı manalarını bilmiyorlardı. Buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların İslam'ını kabul etmişti. Ondan sonra şu talepte bulunmalar üzerine yani onların işte kutsadıkları ağaç gibi bize de bir ağaç belirle ki biz de onunla işte teberrük edelim ona silahlarımızı eşyalarımızı asalım biz de onlardan geri kalmayalım gibisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu bu tıpkı diyor Musa Aleyhisselatü kavminin bize de onların ilahı gibi bir ilah edin demesi gibidir diyor ve bu on, bundan şiddetle nehyediyor kavmini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun açıkça bir şirk olduğunu bildiriyor. Yani ilah edinmek olduğunu bildiriyor. Ümmetini, asabını sakındırıyor. Evet. Diğer bir rivayette 40 ve 41. maddeler. E, az önceki okuduğumuz rivayetin tekrarı. O yüzden onları geçtik. <gülüyor> Ata bin Yasar Ebu Said el-Kudri radıyallahu rivayet ediyor. Enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Le tetba'annasunene'llezine min qablikum şibran bi şibrin ve zira'an bi zira'in hatta lev seleku hucri dabbin Sizden önceki ümmetlere karış karış dirsek dirsek uyacaksınız. Hatta onlardan birisi hatta onlar bir keler deliğine, bir kertenkele deliğine girecek olsa sizden de onu takip edecekler olacak diyor ne? Ya Rasulallah? El Yahudu ve Nasara." "Galip femen." Dedik ki, yani sahabeler dediler ki, Ey Allah'ın Resulü, onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır? Yani onları mı kast ediyorsun? Allah Resulüyle Vesselam ya kim olacak? Buyurdu. Bu da Bukhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiş sahih bir hadis. Bunun ardından müellif zayıf bir rivayet zikrediyor burada. Aynı manada, zayıf rivayetle e, kafaların karışmaması için onu tercüme etmiyoruz. 44. maddede İkrime İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. "Le terkeben ne menkâne em men kana şibren bi şibrin ve zira'en bi zira'in ve ba'en bi ba'in hatta lev en ehadukum ehadakum dakhale hucret dabbin le dakhaltum ve hatta lev en ehaduhum Çama abhi, bit le ja, çama ümmehu le Bu rivayet bir öncekine benziyor, ancak farklı bir ziyade var burada İlginç bir ziyade var, o yüzden tekrar okudum. Bu bezzarın ve hakimin rivayetleri sahip bir isnatla geliyor. Sizden öncekilerin sünnetlerine, adetlerine adım adım karış karış dirsek dirsek uyacaksınız. Hatta onlardan biri bir keler deliğine girecek olsa siz de gireceksiniz. Hatta diyor, onlar, onlardan birisi yolun ortasında anasıyla cemaetse sizden de bunu, siz de bunu yapacaksınız buyuruyor Allah Resulü Vesselam. Aynı manada yine e, aynı rivayetin değişik tariklerini zikrediyorum müellif 49. madde olarak da Amr bin Shuayb babasından o da dedesinde yani dedesi Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhu. en Rasulullah sallallahu aleyhi ve gal, قال: "La tattabe'u ensunene men kana qablakum şibren şibrin ve zıra'an bi ve ba'en bi ba'in hatta law dakhalu hucra dabbin ledakaltu muhu." Qalû: "Yâ Resûlallah, el-Yahûd ve'n-Nasara?" Qale: "Femen illâhum." Bu da yine aynı manada bir hadis. Sizden öncekilerin sünnetlerini Karış karış dirsek dirsek uyacaksınız. Onlardan biri keler deline girecek olsa siz de gireceksiniz. Dedik ki onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır ey Allah'ın Resulü? Onlardan başka kim olabilir ki buyurdu. Evet bu da hasen bir isnatla geliyor. 50. madde aynı manada bir rivayet zayıf isnatla gelmiş. 51. madde Ebu Amir el-Hevzeniden. O şöyle diyor. Hacıç dumaa Muaviye felema kadem Mekke ten ukhbira amne biha qas sen ihaddisu bi esya'in tenkur. Fersala ileyhi Muaviye feqale umirtu bi haza qale la qale fema hamleke alayh. Yani buraya kadar şöyle diyor. Muaviye bin e, Ebi kastediyor. Muaviye radıyallahu anh ile beraber hac yaptı. Mekke'ye geldiği zaman ona e, bir kısacadan bahsettiler. Bir kısacığı bildirdiler, haber verdiler. İnsanlara e, münker bir takım şeyler anlatıyor. Yani e, burada münker ile kastedilen kitap ve sünnette gelenlere aykırı olan şeyler. Böyle şeylerden bahsediyor, anlatıyor diyor. Feursuleyhî Muaviye e, onu Muaviye gönderdi. Umertu bi hâza bununla mı emrolundun? dedi o gönderilen kişi. O da hayır dedi. O halde seni bu şekilde kısalar anlatmaya iten sebep nedir diye sordu. O da ilmun men Yani ilim yayıyoruz dedi. Feqale lehu Muaviye Muaviye ona dedi ki: Lev kuntü taqaddemte ileyke lefealte bike. Intalik. Fela esma inneke hadeste şey'en. Ee, buradan kaybol git bir daha senin böyle şeyler anlattığını duymayayım diyor Felemma sallal zuhr qa'ada alel minber ve esna ali minbere oturduğu zaman öğle namazın kıldıktan sonra minbere oturduğu zaman Allah'a hamdetti ona senada bulundu Sinnaqale ya ma şerel arab vallahu le in dem yakumu le in lem tequmu bima caa bihi nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem fegayyerekun minen nasi ahra en la yakumu bihi ey Arap topluluğu Ey Araplar, Allah'a yemin olsun eğer siz Muhammed aleyhissalatüssülam, Peygamberiniz Muhammed aleyhissalatüssülam ile gelenleri ikame etmezseniz, yerine getirmezseniz ve gayrıkum minenasis sizden başka insanlar, yani Arap olmayan insanlar bunu yerine getirmemeye daha uygun olurdu. illa inna rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قام Allah Resulullah sallallahu aleyhi bir gün bizim aramızdayken ayağa kalktı ve şöyle buyurdu dikkat edin inne men kana min min ehlil kitâb iftaraqu ala ala 72 ve 70 mille yani el ehva ve in ve inna hadhihi'l ummetu setaftaraqa ala 73 e, mille yani el ehva İsneteyn ve 70'in firnar ve vahidetin fil ve hiyer cemaa fa tesmu biha fa tesmu biha. Allah bu hutbesinde şöyle buyurmuş. Şüphesiz sizden önceki kitap ehli yani Yahudiler ve Hristiyanlar 72 millete yani 72 heva fırkasına kitap ve sünnete Allah'ın gönderdiğinden sapan, onun peygamberiyle getirdiklerinden sapan 72 Fırkaya bölündüler. İsneteyin ve seyine finnar. Estağfurullah. Ve inne hazihil ümme. Bu ümmet de 73 fırkaya ayrılacaktır. 73 millete ayrılacaktır. Bunlardan 72'si ateştedir. Bir tanesi cennettedir. O da cemaattir. Ona sımsıkı sarılın. Ona sımsıkı sarılın buyurdu. Bunu Ahmet Ebu Davud darimi hasen bir isnatla rivayet ediyorlar. Aynısını müellif zikrediyor 52. maddede. 53. maddede Enes bin Malik radıyallahu anh'den o da Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet ediyor. en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gale Seyekûne fî ünmeti ihtilafun ve firka Kavmûn yuhsinûne l-qîl ve yusî'ûne l-fiîl Yekraûne l-Kur'ân La yujab istaraqihem yhkur ahdukum salatuhu ma salati ve siamuhu ma siami ymrquon min dini kma ymrqu seme min rumiyeh, thm la yirjoune hatta yirted ala favqih. Hum shirul halq ve haliqua. Tuba liman qatil qatilhum ve qatiluhu. Yedou ila kitab ve liisu minhu fi şey. Men qatilhum kane Kalu ya Rasulullah ma simahum? Kala et tahliq. Ümmetimde ihtilaf ve fırka olacaktır. Yani birbirinden farklı görüşler ortaya çıkacak ve bölünmeler ortaya çıkacaktır. Bir topluluk konuşmayı yani işin edebiyatını güzel bulacak, amele dökmeyi güzel yapmayacaklar işi ameliyata dökmeyecekler sadece konuşmaktan ibaret olacak onların yaptıkları Kur'an okuyacaklar fakat kıtlıklarından aşağıya inmeyecek sizden biriniz onun namaz yanında kendi namazını küçük görür yani onlar o kadar güzel namaz kılı gözükecekler namaz kılacaklar ki siz kendi namazınızı beğenmeyeceksiniz Oruçları yanında kendi orucunuzu beğenmeyeceksiniz Buna rağmen fırlatılmış bir ok gibi dinden çıkacaklar diyor sonra tekrar dönmezler. Hatta yer ta ala fevqehi. Yani okun e, okun e, tekrar geri dönmediği gibi onlar dönmeyecekler. Dinden çıkacaklar. İşte onlar mahlukatın en şerlileridir. En kötüleri onlardır. Müjdeler olsun onlarla savaşana, yani onların öldürdüğü kimseye ve onları öldüren kimseye. Bu kimseye müjdeler olsun. Allah'ın kitabına çağırırlar fakat onunla hiçbir alakaları yoktur. Allah'ın kitabıyla hiçbir alakaları yoktur. Kim onlarla savaşırsa Allah'a daha yakındır. Yani kim haricilerle savaşırsa bilsin ki Allah'a daha yakın olan onlarla savaşanlardır. Yani haricileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bildiriyor ki bunlar çok güzel namaz kılmalarına, çok güzel oruç tutmalarına, e, Güzel konuşmalarına, Kur'an okumalarına rağmen onlarla kim savaşırsa, hangisi, kimler savaşırsa savaşsın, isterse mürciye savaşsın onlarla, isterse kaderi savaşsın, isterse mutezile savaşsın. Onların Allah'a daha yakın olanı harcilerle savaşandır diyor. Yani en kötüsü bunlardır diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıkça bildiriyor. Dediler ki, e Allah'ın Resulü onların alameti nedir? Onların... E, siması, belirgin alameti nedir? Buyurdu ki, tahlik tıraş olmaktır diyor. Saçları kazımak. Sakalları kazımak da olabilir. Saçları kazımak e, olarak dini zikredilmiş. Kazımak diyor, Hayır, dini kazımak değil. Saçları kazımak tahlik. Yani derken, deniz, yok, yok. Buradaki tahlik e, yani böyle bir yorum için ancak delil gerekir. Nas'larda bu tahlik hep Traş olmak şeklinde gelmiş ve bu şekilde anlaşılmıştır. Ve bu e, haricilerde eskiden beri e, bilinçli ya da bilinçsiz olarak uygulanan bir şey. Şimdi mesela e, Mahmud Efendi'lere bakarsanız İstanbul'da e, bunlar aslında tekfircidir. Yani tarikat ehli olmayanları kitap ve sünnetle amel edenleri ne yaparlar? Tekfir ederler. Allah yukarıda diyenleri tekfir etmeleri gibi mesela. Bunlar başları kazınmış gezerler hep. Bunu Allah'a yakınlık olarak yaparlar. Çünkü onlar şöyle kıyas yaparlar. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam hacda saçların kazıyanlara üç sefer merhamet duasında bulunuyor. Peki halk edenlere yani tıraş edenleri de dersin diyor. Yani burada e, kısaltanlara mukassır kasır yapanlara kısaltma yapanlara ne dersin diyor? Allah onlar da rahmet eylesin diyor. Bir sefer de onlara. Şimdi bunlar diyor ki e, tamamen kazıyanlara üç sefer Allah Resulü rahmet duasında bulunuyor. Ama bu ne için? Sadece hac için. Haccın dışında yapanları Ömer bin Hattab radiyallahu anh dövermiş. Ve bu mecusilerin adetidir buyuruyordu Ömer radiyallahu anh. Şimdi bunlar hac dışında da bunun bir ibadet olduğu düşüncesiyle saçlarını kazıyorlar. Bir de bunun dışında olanlarda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tahlik diyerek alametlerini bildirmesi illaki şer'i manada bir tahlik değil. Kevni manada bir tahlik de olabilir. Yani adam Allah'a yakınlaşma maksadıyla işte ben haricilere benzeyim maksadıyla kesmez saçını. Ama Allah Azze ve Celle bir illet verir bunlara. Bunlar bunu yapar. Bunlar da bir alamet olarak bu kevni olarak ortaya çıkar. Allahu Alem doğrusunu Allah bilir. 54. madde Enes bin Malik radıyallahu anh, tabi burada şu anlaşılmaz. Saç tıraşı yapmak haram değildir. Biz bunu söylemiyoruz. Veya her saçın tıraş eden harcidir bu anlama da gelmiyor. Ama kişinin bu Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın bildirdiği şekilde harcilerden olması, diğer bazı hadislerde bildirdiği gibi kılıcını alır ve komşusunu şirkle itham eder diyor. Yani Allah'ın kitabında ve Resulü'nün sünnetindeki nasları, özellikle kafirler hakkında indirilmiş nasları tutup Müslümanlara hamledip onları tekfir etmede kullananlar haricilerdir. Yani bir Müslüman, la ilahe illallah diyen bir Müslüman, küfür filerinin birini işlediği zaman bizim üzerimize düşen onu tekfir etmek değildir. Bu bizim vazifemiz değil yani. Bununla görevli olan, bununla mesul olan kimseler vardır. O onların işidir. Ama bunu halk, herkes kendi başına yaptığı zaman haricilik ortaya çıkıyor. Şartların yerine geldiğini, manilerin ortadan kalktığını değerlendiren ilim ehli yapar bunu. İslam hükümetlerinde bunu kadılar yerine getirmiş. Mesela Hallacı Mansur'u ne yapmışlar? Tekfir etmişler. Enel Hak diye bir iddiada bulunmuş. Ona hüccetikamesinde bulunmuşlar. Buna rağmen o farklı bir dava peşinde olmuş. Bunun üzerine bütün Müslümanlar onun öldürülmesinde icma etmiştir. Sadece bir iki tasavvufçu hariç. Bir onlar karşı çıkmış. Yani onu tekfir etmemiş. Fetvasını verenler, ölümüne fetva verenler arasında Cüneyd-i Bağdadi de var. Seyyid-i Taife dediği tasavukçuların. Diğer hadis. Enes bin Malik radiyallahu anh'den dedik. Zükreinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem racül. Allah Resulü'nün yanında bir adamdan bahsedildi. Fezekeru kuvvetihi fil amel. Ameldeki kuvvetliliğinden bahsedildi. vechtihadihi fil ibade. Çokça ibadet etmesinden bahsedildi. Fekalen-i Sallallahu aleyhi ve sellem. İnne hâzâ evvelu qânun hâreca fî Şüphesiz bu adam, yani böyle hep güzel yönlerinden bahsedilmesine rağmen, bu ümmetimde çıkacak ilk boynuzdur. Buyurdu. Ümmetimden çıkan ilk boynuzdur. Buyurdu. Lev gatteltehu mehtelefe isnâni ba'de min ümmetî. Ba'dehu min ümmeti. Şayet onu öldürseydin, aslında bu e, müellif burada e, rivayeti oldukça muhtasar zikretmiş. işaret etmiş allah Alem sadece. Ebu Yala, Bezzar ve Taberani bunu uzunca. Aynı şekilde Acuri, kitabu Şeria'da e, birkaç tarihten veriyor e, bu rivayeti. Böyle amelinin güzelliğinden, cephedeki yararlılıklarından, savaştaki yararlılıklarından, Kur'an okumasından, namazından bahsediliyor bu adamın. E, allah Resulü ben tanımıyorum onu diyor. Yani kimden bahsediyorsunuz bilmiyorum diyor. Biraz sonra o adam geliyor. Adam geldiği zaman Allah Resulü diyor ki ben sende diyor şeytan siması görüyorum diyor. Şeytanın bir e, alametini görüyorum sende diyor. Sen diyor az önce buraya girdiğinde buradakilerin en hayırlısı benim diye içinden geçirdin mi geçirmedin mi diyor. Adam da diyor ki ben zaten öyleyim diyor. Ben zaten öyleyim. Adam çekiyor gidiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu adamı kim öldürecek buyuruyor. Bekir radiyallahu anh ben diyor. E, gidiyor. Biraz sonra geri geliyor. Ey Resulü adam namaz kılıyordu. Adam namaz kılıyor. Sen namaz kılanları öldürmekten nehyettim. Ben de o yüzden öldüremedim diyor. Tekrar kim öldürecek onu diyor? Allah Resulü. Ömer bin Hattab radıyallahu anh gidiyor. Bakıyor ki adam secdede kalkmıyor. Yani secdesi epey uzun. Allah Resulüne dönüyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü adam o kadar güzel namaz kılıyordu ki kıyamadım. Bakın burada e, buraya kadar olan kısımda Allah Resulü aleyhisselatü vesselama buradaki bir muhalefetin bile daha sonraki dönemlerde bu ümmete ihtilaf etmesine ne büyük bir rol oynadığını gösteriyor. Ali radıyallahu anh kalkıyor üçüncü sefer tekrar ettiğinde Ali radiyallahu anh gittiğinde adam çoktan kaybolmuş gitmiş oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine buyuruyor ki şayet onu öldürseydiniz herhangi biriniz onu öldürseydi benden sonra ondan sonra ümmetimden iki kişi dahi ihtilaf etmezdi diyor. Allah Resulü'nün emretmesine rağmen onun emrini yerine getirmeyenler kimler? Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu bu ümmetin en faziletlileri. Allah Resulü öldürün diyor onlar ne yapıyor? Allah Resulü'ne karşı Yine kitap ve sünnetten dayandıkları bir delille karşı çıkıyorlar. Namaz kılanları öldürmekten nehyettik. Nehyettin Allah, ey Allah'ın Resul diyorlar. Allah Resul'ün emri orada o an için nedir? Ee, onun öldürülmesi. Burada ittiba etmemesi, bu emri yerine getirmemesi, ondan sonra bu ümmette ihtilafın gündeme gelmesini getiriyor. bakın. Bu ümmetin en hayırlıları tarafından oluyor bu. Burada Allah Azze ve Celle'nin sünnetullahında, kainat üzerinde yürüyen adetinde bir incelik daha var. Bugün mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Biraz sonra bu konuya da geleceğiz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kimler? Yani Allah Azze ve Celle'nin kafirler dediği Yahudiler. Onlar onların benzerleri Huzeyfe radıyallahu anh'ten gelecek rivayet şimdi. Bu ümmette ortaya çıkmamış mı? Çıkmış. Bu cumhuriyet döneminde çıkmamış ortaya. Sabeden sonraki dönemlerde çıkmaya başlamış. İnsanlar mezhep edinmişler. Allah'ın kitabı ve sünnet, Allah Resulü'nün sünnetinin açıkça belirttiği hükümler yerine mezhepte gelenleri tercih olmuşlar. Yani apçık bir ayet mesela Allah'a şirk koşulmamaz. Allah ile beraber başka kimseye seslenilmemez. Bunun karşısında kimler geliyor? Tutup da TC'nin Devlet başkanları gelmiyor. Yani insanların bu noktadaki itikadını şirke düşürenler TC'nin başındakileri değil bakın. Veli olarak kabul edilen, şeyh olarak kabul edilen, alim olarak kabul edilen kimselerin görüşleri. Bu alimler içerisinde gerçekten salah üzere yaşamış, düzgün bir hayat yaşamış, elinden geldiği kadar kitap ve sünnete uymaya çalışmış insanlar var. Bir Ebu Hanife. Ebu Hanife sebebiyle sünnetlerin bir sürüsü o bahane edilerek bir tarafa bırakılıyor, amel edilmiyor. Ebu Hanife öne sürülüyor bu konuda. Ama Ebu Hanife'nin kendisine baktığımızda, kendisi sünnete ittiba etme uğrunda elinden gelen gayreti göstermiş bir alim. Diğer imamlar da öyle. Ve açıkça kendi öğrencilerine şunu duyurmuşlar. Size Allah Resulü'nden bir hadis sahih bir yolla ulaştığı zaman benim görüşümü alın bir duvara çarpın, onunla amel edin. Onlar bu yolu da açmışlar. Ama buna rağmen birileri tutmuş ne demiş, halen ne diyorlar mesela? İşte Ebu Hanife sahabe dönemine daha yakın, bizden daha yakın, o bizden daha alim, o bizden daha iyi anlar. O bu ayeti görmedi mi? O bu hadisi görmedi mi? Bakın Ebu Bekir radıyallahu hadisi görmüştü. Ne diyor Ebu Bekir radıyallahu e, resul Eğlen Resulü sen namaz kılanları öldürmekten yasakladın diyor. Ama oradaki açık emir o değil. Onu öldür emriydi. Biz burada Ebubekir radıyallahu anha en ufak bir dil uzatamıyoruz. Ama kim bundan sonra böyle hareket ederse bundan sonra böyle hareket ederse büyük bir yanlış yapmış olur. Biz sahabelerin başından geçen ihtilaf vakalarına, onların ihtilaflarına rahmet gözüyle ancak ibret almak için bakıyoruz. Hüküm için değil. Yani nasılsa Allah Resulü'nün emrine karşı Ebubekir de böyle delil getirmiştir. O da böyle muhalefet etmiştir. Biz de muhalefet ederiz. Edebiliriz. Kim böyle bir manaya çıkarıyorsa böyle bir menhece ediniyorsa büyük bir sapıklığa düşmüş demektir. Çünkü bu olayda bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işin devamında ne büyük bir belaya, ne büyük bir ihtilafa sebep olacağını zikrediyor bu olayın. Şayet onu öldürseydin ondan sonra Ümmetimden iki kişi dahi ihtilaf etmeyecekti diyor. Burada ilim ehlinin yerini, makamını, mevkiini korumakla beraber, onlara saygısızca bir ifade kullanmamakla beraber, onların hatalarını ibret almak için, kendimize yani o hatadan sakınmak için bunları zikrederiz. Ama burada bizim kastımız kesinlikle ne Ebu Bekir anh'ın ne onlardan sonraki ilim ehlinin yerilmesi değil, onların karalanması değil. Fakat bu hatadan ibret alınması gerekir. Aynı hataya düşmemek için. Devam ediyor hadis. İnne beni İsrail efteraqat ala ihda ve seb'ine fırka. İsrailoğulları muhakkak ki 71 fırkaya ayrıldılar. Ve inne ümmeti setefteregat ala seneteyni ve seb'ine fırka. Muhakkak ki benim ümmetimde 72 fırkaya ayrılacaktır. Kulluha finnar illa fırkatin vahide. Hepsi de ateştedir sadece biri hariç. Eee, Yezid er ve hiyel cemaat. Ravilerinden Yezid el er rakkaşi bunun cemaat olduğunu, yani bu Kur'an fırkanın cemaat olduğunu söylemiştir diyor. Bu zayıf isnatla gelmiş ama gerek kıssa gerekse ümmetin 73 fırkaya ayrılacağı sahih tarihlerle sabit. İbn Mesud radiyallahu anh şöyle anlatıyor. Daha el tu ale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فقال يا ابن مسعود قولت لبيك لبيك يا رسول الله. قال اتدري أي الناس Allah Resulullah satt ve samiyanla girdim. Ey ibn Mesud buyurdu. Ben de buyuray Allah Resulü dedim. Dedi ki insanların en alim kimdir biliyor musun? Dedi. Ben de Allahu ve resulühu Alem Allah Resulü dedi alim. Allahu ve, ve Resulü daha iyi bilir dedim. Buyurdu ki fe fe inne a'le men nas absaruhum bil haqqi iz insanlar ihtilaf ettiğinde hakkı en iyi görenleri insanların en alimidir ve <gülüyor> in kana muksiren fil amel ameli az dahi olsa amel konusunda uygulama konusunda kusurlu bile olsa insanların en alimi e, ihtilaf ettikleri zaman hakkı en iyi doğrusunu en iyi tespit edendir ve ihtelefe men Ala senete ve sebebine firka. Benden öncekiler, benden önceki ümmetler, 72 fırkaya ayrıldılar. Ne cemin ha selafe. Onlardan üç tanesi kurtuldu ve heleke sairuha. Diğerleri helak oldular. Firkaun azat muluk ve qateluhum ala dinihim ve dini İsa. Yani e, bir fırka. Krallara, muluk krallara karşı mukavemet gösterdi, direndi ve dinleri ve İsa Aleyhisselam'ın dini üzerinde öldürüldüler. Yani bu din için öldürüldüler. Ve ekazuhum ve gatauhum bilmenaşir. <gülüyor> Onlar tutuldular ve testerelerle kesildiler. Ve lem lemtekun lehum tağaten bi muvazati, muvazatil mülük <gülüyor> bir grubun krallara Yöneticilere direnmeye güçleri yoktu, onlara e, takati yoktu. Vela bir en yuqiy mu bey nezahranihi ve yedu nehum iladini ve dini İsa binu Meryem. E, bu sebeple insanların arasında açıkça dinlerini yaşayamadılar, yerine getiremediler ve Allah'ın ve İsa e, Meryem oğlu İsa'nın dinine de davette bulunamadılar. Fesahu fil bilat ve terhebu. Beldelerde yani ülkeler arasında böyle seyahat etmeye başladılar ve terhebu yani ruhbanlık yapmaya başladılar. Kaçmaya başladılar. Ve humullezine kallellahu fihi. İşte Allah azze ve celle'nin haklarında şöyle buyurdu kimseler onlardır. Burada hadis suresi 27. ayetini zikrediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve ve rahbaniyeten ibteda uha ma ketebnaha aleyhim ilteqa ridwanillahi fe ma rauha hakqa riayetaha kendilerinden bir ruhbanlık uydurdular halbuki onlara bunu yazmamıştık yani onlara böyle bir şey emretmemiştik ruhbanlığı bu ruhbanlığı bu kaçışı yani dünya hayatından insanlardan kaçışı e, kendi kendilerine uydurdular ve bununla sadece Allah azze ve Celle'nin rızasını gözetiyorlardı. Bunu istiyorlardı. Fakat bunu bile hakkıyla yerine getiremediler. Ayet devam ediyor. İla kavlihi fasikun. Eee kısmına kadar sonuna kadar okudular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat el-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Men amene bi ve saddaqa ve ittabani fakat raaha hatta raayetha. Ve men la yetbe ani, yetbe ani, fe ulayke halikun. artık her kim beni tasdik eder bana tabi olur bana iman eder tasdik eder ve bana tabi olursa işte bu ruhbanlığı yerine getirmiş olur hakkıyla gözetmiş olur benim sünnetime uyan bunları hakkıyla yerine getirmiş olur kim de bana tabi olmazsa yani kastettiği kimler Hristiyanlar yani Hristiyanların bu kurtulanları bile, seyahatle kaçanları, e, uydurduklar ruhbaniyeti hakkıyla yerine getirmeyenleri bile, ki kurtulanlardandı bunlar, bunların e, ben gönderildikten sonra diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kurtuluşunun yegane çaresi bana iman etmek ve bana tabi olmak. Beni tasdiklemek, benim getirdiklerime tabi olmak buyuruyor. Devamında ne diyor? Her kim bana tabi olmazsa, Bakın iman etmezse demiyor sadece. İman yeterli değil. Yani burada tasdik manasını kastediyoruz. Sadece tasdik etmek yeterli değil. Kim tabi olmasa işte onlar helak olanlardır diyor. Burada helak olanların e, Hristiyanlardan olması veya e, Hristiyanlığı hiç tanımadığı halde Müslüman bir anne babadan doğan olması arasında hiç farkı yoktur. Kim Muhammed ve Vesselam'a tabi olmazsa sünnetine ittiba etmezse akide olarak birinci etapta ameldekiler e, ikinci etaptadır. İlk olarak akide olsun da Allah Resulü'nün sünnetine tabi olmazsa onlar helak olmuşlardır. Evet, Ebu Üsame, Ebu Galip şöyle diyor. Ebu Üsame'nin yandaydım, ona bir adam şöyle dedi. Era'eyte gavlullahi huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hünne ümmül <gülüyor> kitâb ve uharı müteşâbihat. Fe emmellezîne fî gulûbihim zeygun. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ Yani Ali İmran Suresi 7. ayeti hakkında ne dersin? Bu ayette ne buyuruluyor? O Allah Azze ve Celle sana kitabı indirendir. Bu kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Ki bu muhkem ayetler kitabın esasıdır, anasıdır. Ve uharı müteşabihat, bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ zeygun kalplerinde bir kayma bulunanlar, kalplerinde bir sapıklık bulunan kimseler feyyet te une ma teşabehu Müteşabih ayetlere uyarlar. Muhkem olanlara değil, müteşabih olanlara uyarlar, saptırılanlar. Men <gülüyor> Bunların kim olduğunu düşünüyorsun diye soruyor gale. Hümül havariç. Onlar harcilerdir dedi. gale. Aleyke biz sevadil azam. Sana büyük karaltı gereklidir. Yani büyük karaltıya sarılman gerekir. Kultü gatta'lem mafihim. Sen onlarda olanı biliyorsun. Yani e, bu olay bakın bunu söyleyen Ebu Usame sahabeden değil. Daha sonraki dönemde, tabi'nin döneminin insanları konuşuyorlar. Ebu Galip ona soruyor. E, aralarında bu konuşma geçiyor. Sen onlarda olanı biliyorsun diyor. Yani Hacer'in e, haricileri diyorsun ama bu ayettekileri onlar da olanı da sen biliyorsun diyor. Yani onların güzel hasletlerini yöneticilerin bu çirkin e, ortaya koyduğu şeyleri falan. O diyor ki ma ve ma onların yüklendikleri kendilerine sizin yüklendikleriniz kendinizedir. Yani yöneticiler bir tarafa siz kendinize bakın. Onların yüklendiği kendine, kendilerine sizin yüklendiğiniz kendileri, kendinizedir. Ve eti o tehdudu siz itaat edin hidayet bulun. Sömeğale, inne bini İsrail iftarat ala ihtiva sebii ne fırqa? Muakkak ki İsrailoğulları 71 fırkaya ayrıldılar külle hafînlar hepsi de ateş değildi. E, ve inne hazheh ümmeti ümmete e, tezide ala aliha fırkaten ve hie fil fil Bu ümet ise onlardan bir fazla olarak. E, faza kurbayılacak o da cennetli olacaktır. Fezaalike kavlumla bu da Allah azze ve celalin şu ayetini bildirdiğiydir. Yeume tebiyetu vucuhun ve tesvetu vucuhun. Yani o gün bazı yüzler kararır, bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Tela ila kavlihi hum fiha halidun. O da ayetine kadar okudu Ali İmran suresi suresinin 67. ayetlerini yani. Fekultü menhum onlar kimlerdir? Yani bu yüzü kararanlar kimlerdir diye sordum. Fakale el havaric. Onlar haricilerdir. Fequltu minzalik, min zalik min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bunu Allah Resulü'nden mi işittin? Fakale semituhu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu Allah Resulü'nden işittim buyuruyor. Evet. Bu da hasen bir isnatla geliyor. Diğer rivayette Ebu Galip Ebu Ümame'ye soruyor. Bunu haber veriyor. Ebu Ümame Radya olan şöyle haber vermiş. Enne beni İsrail efteragat ala ihda ve seb'ine fırka. İsrail oğulları yetmiş bir fırkaya ayrıldılar Ve hazihil ümmete tezide aleyha vahide. Bu ümmette bir fazladan fırka ayrılacak Küllehâ finnâr illes sevadil azam. Ancak büyük karaltı hariç diğerleri ateşte olacaktır. Ve hiyel cema'a. O büyük karaltı ise cemaattir. Gultu katale mafis sevadil azam. Yani büyük karaltı hakkında olanları biliyorsun. Vezel kafi hilafeti Abdülmelik bin Mervan. Yani bu olay, bu konuşma Temikir rivayette aynı şey. Abdülmelik bin Mervan zamanında. Yani zulmün ortaya çıktığı bir zamanda, ısırıcı krallığın başladığı zamanlarda gerçekleşiyor bu konuşma. Yani sen onlarda olanı biliyorsun. Bu ravi özellikle belirtiyor. Abdülmelik bin Verran zamanıydı diye. Ve o da şöyle dedi. Emma vallahi inni lekarih li Vallahi Allah'a yemin olsun ki ben de onların yaptıklarından tiksiniyorum. Onları hoş görmüyorum, beğenmiyorum. Velakin aleyhim ma hummilu ve aleikum ma Lakin onların yüklendikleri kendilerine bizim yüklendiklerimiz. Sizin yüklendikleriniz de sizedir. Ve sem'e ve ta'ate hayrüm minel fücuru vel masiyet. İşitmek ve itaat etmek fücurdan ve isyandan daha hayırlıdır. Evet. Mükerrer rivayetleri atlıyoruz. Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma'dan Rasulullah sallallahu alaihi ve sallam: "Seyeti ala ümmeti ala beni İsrail'e mislen bi mislen, hazun nâl bi ve innâhum tefrâgu ala sâte ve sabîn mille ve sât ve ümmeti ala 3 ve sabîn Benim ümmetime İsrailoğullarının başına gelenlerin aynısı." Tıp atıp gelecek. Adım adım. Yani hazbün nalibinnal bir ayakkabı tekinin diğer tekine benzemesi gibi aynı şekilde yani diye nasıl aynısıysa benim ümmetimin başına da gelecek. Onlar 72 millete ayrılmıştı. Fırka ayrılmıştı. Benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi ateşte olacak. Sadece biri kurtulacak. "Kalu ya Rasulallah ve vahide?" Dediler ki yalan Allah'ın Resulü o kurtulan birisi hangisidir? huve ma en aleihil ve ashabi o kurtulan bugün yani Allah Resulü Aleyhissalatüssam yaşadığı o günde benim ve sahabilerimin üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır diyor yani o gün onlar hangi itikat üzerindeyse hiçbir değişiklik olmadan bugün de o itikat üzerinde olanlar kurtulacaktır yani e, Allah Resulü Aleyhissalatüssam işte şu beyanı Eşarilerin ve Maturidilerin açık bir sapıklıkta olduğunu ve onların asla ehli sünnet velcemaatten saylamayacağını ortaya koyuyor. Eşariler ve Maturidiler ehli sünnetten değildir. Çünkü onlar kendi itiraflarıyla şunu diyorlar. Sahabelerin yolu diyorlar. E, en selametlisidir. Bizim ona diyecek bir şeyimiz bir, şey, bir şeyimiz yok diyor. Ama diyor bizim zamanımızda bizim getirdiğimiz bu teviller diyor. En daha ilimli ve daha hikmetlidir diyor. Hikmete daha uygundur diyor. Neden? Çünkü onların zamanında bu eşerlik ve matürlilik çıktığı zaman e, felsefi kitaplar Arapça'ya tercüme edilmişti. İnsanların akıllarına e, içinden çıkamadıkları bazı sorular, şüpheler, kargaşalar e, sokulmaya başlanmıştı. Mesela insanlar Allah Azze ve Celle'nin kitabında Allah'ın el sıfatını okuyorlar ve Allah'ın elini kendi ellerine benzetip veya mahlukun eline benzetip Allah'ın eli de bizim elimiz gibidir Diyenler vardı, mücessimeler vardı. Aynı şekilde cehmiler çıktı ortaya bu felsefecilerden etkilenerek. E, Allah'ın eli yoktur. Allah'ın eli diye bir şeyden bahsedilemez. El, insanlar da mahlukta bulunur. Mahlukta olan bir şey Allah'ta olamaz demişlerdir. Aynı şekilde kelam, konuşmak insanlar da konuşur. O halde Allah konuşamaz diyerek Allah'ın kelam sıfatını inkar etmişlerdir. Halbuki... İlim de insanlarda bulunan bir sıfattır. Görmek de insanlarda bulunan sıfattır. İşitmek de insanlarda bulunan bir sıfattır. Ama bu sapık kimseler Allah'ın ilmi yoktur diyememişlerdir açıkça. Allah'ın görmesi yoktur, Allah'ın işitmesi yoktur diyememişlerdir. Ehli sünnetin e, burada mesela Eşariler ve Maturidiler demişler ki şimdi diyor bunlar bu sapık fırkalar çıktı ortaya. Eğer biz bu yorumlarda bulunmazsak Allah'ın elinden kasıt kudret elidir demezsek Allah'ın e, sema, dünya semasından nuzulundan kastının rahmetinin nuzulu diye yorum yapmazsak insanlar farklı gruplara ayrılır diye düşünmeye başlamışlar. Ya Allah'ın bu sıfatlarını tamamen reddedecekler. Cehmi kafirlerinden olacaklar. Veyahut da e, bunları tevil ederek mahlukana benzetecekler. Müşebbiheye, mücessimeye sapacaklar. ehl Sünnet'in onlar bu şekilde yorum yaparak şu Allah Resulü'nün bildirdiğinden de ayrıldıklarının farkında değiller. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bugün, bugün diyor. Yani kendi zamanında kendisi ve sabileri hangi yol, hangi itikat, hangi menhec ise onlar kurtuluştadır. Onun dışına zerre kadar çıkan bir insan şu ateş fırkalarından birine dahil olmuş olur. Eşer ve Matür de böyle oluyor. Eşer de aynı, şey yani. aynı. İmam Eşer'in kendisi mesela önceden mutezileyken Sonradan ehli sünnete yaklaşıyor. Pek çok görüşlerinden tevbe ediyor. El İbane adında bir eser yazıyor. Fakat bugünkü eşariler bile İmam Eşariden Ebu'l Hasan el-Eşar'tın fersah fersah uzakdadır. E Ebu'l Hasan el-Eşarî el-sünnete, sahabeye, tabiine çok yakındır itikadı. Çok cüzi meseleler hariç. Önce, Ahmet e aynısını, aynısını, evet. Aynısını yani ben onun yolundayım diyor. Tabii ki hataları var. Yani o yola girmesine rağmen bazı hataları var. Evet, evet. Ama menhec olarak bunu kabul etmiştir. Fakat eşariler halen mutezileye daha yakın bir haldedirler. Maturidiler cehmi, e, cehmiyeye ve e, mürciyeye yakındırlar. İman meseleleri de tamamen mürciedirler maturidiler. Bugün bu toplum o yüzden mürciedir. Günah işlemenin imana hiçbir zarar vermediğini, hatta namazı terk etmenin bile imana hiçbir zarar vermediğini, işte benim kalbim temiz gibi iddialarda bulunabilir bir toplum, bu itikattan kaynaklanıyor. Şimdi maturidi ve eşariler e, bu yorumları yaparak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerin o günkü yolundan ayrılmışlardır. Çünkü sahabelerden hiçbirisi ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne sahabelerden birisi Allah'ın elinden kasıt kudretelidir dememiştir. Veya rahmetidir dememiştir. Veya diğer sıfatlar hakkında eşerlerin ve maturidlerin yaptığı yorumları yapmamışlardır. Burada ölçü mihenk sahabelerin menheci. O menhece uymadıkları için bunlar da bu sapıklık fırkalarından birindedirler. 61. rivayet. Said bin Cübeyr'den o Ebu Sahba el Bekri'den. Seyyid Ali bin Ebi Talip, ve kattı Ressul Celutu ve Esqafun Nasara. Ali bin radıyallahu anh demiştim, o Calut'un reisini, yani Yahudilerin reisini e, çağırmıştı ve eskafen Nasara, Hristiyanların piskoposunu, onların papazını çağırmıştı. Fakat ona dedi ki: İnni sālihum anil emr. An emrin. Size bir şey soracağım. Ve ene alem bihi Ale mu bihi minkuma. Bu sordum şeyi sizden daha iyi biliyorum. Ona göre cevap verin. Fela tek tumani. Her ikinizde sakın benden bazı şeyleri saklamayın. Yar esel cahut, ey reisi, Yahudilerin reisi. Eten eten şu enşedek enşettu ke allahu. Yani Allah için söyle. Enşettu ke Allah için söyle. Ellezi enzellet tevratı, o Allah ki size, sizin üzerinizde tevratı, musallis ama tevratı idirmiştir ve etame kumülmenne veselva, ee, buldurcun ve helva ile, helva ile mı? Ee, bıldırcın eti ve helva ile sizi doyuran Allah için söyleyin. Ve dlarabalekum fil bahri tarika, denizde de sizin için yol açan. Yani denizin ikiye yaran Allah için ve et ve achrac alakum minel hicarete isnata aşrata ayna. Yani Musa esam taşa vurdu zaman 12 göze fışkırdı diyor ya Bakara suresinde. Sizin için taştan 12 göze fışkırtan Allah için. Likulli min minbeni İsrail'e aynın. Yani her bir İsrail kabilesine İsrailoğlu olu kabilesi ne bir göze fışkırmıştı o taştan. Bunun için söyleyin diyor. İlla ma akberteni. Bana haber verin. Allah için haber verin. Ela kem ben o İsrail ile ba'de Musa. Musa'dan sonra İsrailoğulları kaç fırkaya ayrıldı? Feqale lehu ve la vahide. Hiçbir fırka ayrılmadı dedi. Feqale lehu alaysa mirar? Kezepte. Üç sefer ona yalan söyledi. Yalan söyledin, yalan söyledin dedi. Valla hulazi ila ilah illahu kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki iftirat ala ıhta ve sabi'in fırka Yahudiler 71 fırkaya fırka ayrıldılar. Kullha fi nari illa fırka bir hariç hepsi ateşte oldular. Sunmadal eskuf fakale yani Hristiyan psikoposunu çağırdı sonra ve ona dedi ki en Allah'e en şükür Allah'ı, kendi anzalı İncil'i Allah'a İsa, ve Jale'ye Râhl'ine bereket, ve arakum er İbrah, ve İbrah, ve İbrah el ve ahya almûta. İsa'yı İncil'i indiren, onun bineye bereket veren, size onunla ibret gösteren, körleri onun vesilesiyle iyi eden ölüllere dirilten ve sana alekum minetti yine tuyuran sizin için çamurdan kuşlar çıkaran kuşlar yapan ve embe kumbi mate kulune ve ma tedharune fi buyutikun yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı size bildiren Allah için bana doğruyu söyleyin buraya kadar dedi ki Esta Emirül Emirul Müminin'in, Müminlerden biri senin doğrular doğru söylüyorsun. Yani bunlar doğru. Bundan sonra dedi ki: "Alaike muftaraqedin Nasara ba'de İsa min fırka.'' İsa'dan sonra kaç fırka ayrıldınız? "Fekale la ve la Allah yemin olsun hiçbir fırkaya ayrılmadık dedi. Bunun üzerine üç defa yine yalan söyledin yalan söyledin yalan söyledin dedi. Vallahi le illallahu kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki laqad iftaraqat ala senateyn wa sab'i firqa kulluha fi'nari la firqa. 72 fırkaya ayrıldınız biri hariç hepsi ateşteydi. Fe emma ente yahudi sana gelince ey yahudi fe inna Allahu yequl muhakkak Allah şöyle buyurdu. Wa min kavmi Musa ummetun yahtun bil ve bihi ya'dilun Musa'nın kavminden bir ümmet vardı ki onlar hak ile hidayet buldular ve bu hususta adaletli oldular doğru dürüst davrandılar. Bu Ara Suresi üzerinde okunduğu ayet. Fehiyyelletinju <gülüyor> bu, bu da kurtulan fırkaydı. Ali r.a. böyle diyor. Ve emma ente ya nasrani fe inallaha yaqul minhum ummetun muhtasidatun ve kesirun minhum sa et ma sana gelince ey Hristiyan, Allah Azze ve Celle muhakkak şöyle buyurmuştur. Minhum ümme, onlardan bir ümmet vardır ki muhteside, orta yollu olmuştur. Yani İsa Aleyhisselam ümmetinden bir ümmet, orta yolludur. Ve kesirun minhum sâet mâ ya'melûn. Onların çoğu ise, çoğu ise kötü davranmışlar, haktan satmışlardır. Bu Maide Suresi 66. ayet. Fehiyyelleti tencu. İşte bu orta yolu tutan kavim kurtulanlardır dedi alirahüllahan ve emanahmı bize gelince feyqül Allah şöyle buyuruyor ve mimmen halakna ümmetun yehdu bil hakkı ve bihi yadilun yarattıklarımız içerisinde insanlar içerisinde bir ümmet vardır ki hak ile hidayet bulurlar ve o, o hususta da hak hususunda da adaletli dost doğru yolu tutarlar bu da araf suresi 181. ayet ve hiylti tenju min hazi ümmet işte bu da Allah Azze ve Celle'nin bu ayette bahsettiği de bu ümmet içerisinden kurtulanlardır buyurdu Ali radıyallahu anh. Evet. Zayıf bir rivayete atlıyoruz. 63. rivayete geldik. Ebu Ata el Yahburi şöyle dedi. Kale Ubade bin Samit radıyallahu an, şöyle dedi. Ya Eba Ata ey Ata'nın babası keyfe tasna'une iza ferra ve ulema'ukum minkum hatta yasiru ila ru'usil jibali ma'al alimleriniz ve Kur'an okuyucularınız sizden kaçıp dağ başlarında yaşamaya başladıkları, on, dağ başlarında vahşi e, hayvanlarla beraber yaşamaya başladıkları zaman nasıl davranırsınız? Ne yapacaksınız? dedi. Dedim ki, "Kale qultu ve lime yef'alu bunun için yapacaklar. Yani o alimler Kur'an okuyorlar. Bunu neden yapacaklar? İnsanlar neden kaçacaklar? Gal'e, "Haşiyetu en tagduluhum. Onları öldürmenizden korkacaklar. Gal'e "Kultu, Subhanallah. En taqtulûhum ve Allah'i beyne azharinâ nakraûhu." Yani Allah'ın kitabı aramızda olduğu halde ve biz onu okuyup durduğumuz halde biz bunu yapacak mıyız? Subhanallah. Onları öldürecek miyiz?" dedi. Bunun üzerine şöyle dedi Ubadem Eserim radıyallahu anh. Seqalte ebaata ümmehu. Ebaatayı annesi düşüreydi. Elem tu'tel yehudi tevrate sümme zallu anha ve Yahudlere Yahudilere tevrat verildiği halde onlar sapıp onu terk etmediler mi? Elem tu'ten nasara linciyle Sünme zallu anhu ve Hristiyanlara incil verildiği halde onlar sapıtıp onu terk etmediler mi? İnnemâ hiye sünnen yettebea ba'duha ba'da. Muhakkak ki bunlar birbirine tabi olan, birbirini takip eden adetler, sünnetlerdir. İnnehu vallahi mâ min şey'in kâne min men gablikum illâ seyekûne fîkum. Allah'a yemin olsun sizden öncekiler arasında ne varsa mutlaka sizin aranızda da bu meydana gelecektir. Şüphesiz Ubade bin Samit radıyallahu bunu kendi hevasından söyleyebilecek bir kapasitede değildir. Çünkü bu ancak kayıplah. E, bildirilebilecek, kayıpla bilinecek bir şeydir. ile bilinebilecek bir şeydir. Kaybi husustur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğini naklediyor. Bu tür haberler hükmen merfu kabul edilir. Yani görünüşte sahabenin sözü olarak gelmiş olsa dahi Ubade bin Samit radıyallahu anh bunu kendi hevasından söyleyemeyeceği için e, ve kendisi de böyle bir uydurma yapamayacağı için Allah Resulü'nün sahabeleri adil kimseler, Allah ve Resul tarafından temize çekilmiş kimseler oldukları için ee, bunun ancak Allah Resulü'nden geldiğine hükmedilmiştir. 64. rivayet e, yine ilginç bir ziyade içeriyor. Ubeyt Ubeyt Ebi Umer şöyle diyor. Semi'tu min eş kabilesinden bir adamdan e, Abdullah bin Mes'ud'un öğrencilerinden birisiymiş bu. Gale, gale Abdullah bin Mesud entum eşbehun nasi bi beni İsrail vellahu la ted'u nef şey'en amiluhu illa amel tumuhu. Sizler insanların İsrailoğlarına en çok benzeyenlerisiniz. Allah'a yemin olsun, onların yaptıkları her şey mutlaka sizden de yapacaklar, çıkacak. Ve şey'in illa seykuna Aynısı mutlaka sizin aranızda da olacak onların yaptıklarından. Feqale <gülüyor> bir adam dedi ki eykuna fina misl kavmi Yani Lut kavminin yaptığının aynısı da olacak mı bizim aramızda? Fekalennam mimmen esleme ve arafe nesebu. Hem evet, hem de Müslüman olan ve nesebi bilinen kimseler tarafından bu yapılacak diyor. Yani Lut Ham'in yaptığı e, çarpık cinsel ilişkiler bu gerçekleşecektir diyor. Diğer rivayette de Abdullah bin Mes'ud diyor şöyle demiş: İn inne eşbehen nasi semten ve hay'aten bi beni İsrail entum. تَتَّبِعُونَ اَثَارَهُمْ هَزْوُ الْقَزْزَةِ بِالْقَزْزَ لَا يَكُونَ ف۪يهِمْ شَيْهِنْ اِلَّا كَانَ ف۪يكُمْ İsrail İsrailoğullarına insanların en çok benzeyenleri sizlersiniz. Onların izlerine adım adım uyacaksınız. Onlarda çıkan her şey mutlaka sizde de aynısı olacak. Evet. Son rivayetleri okuyalım inşallah. 66 ve 67. rivayetle bugünlük bitirelim. Süremizde bayağı oldu. Hammam bin El Haris dedi ki: "Kunna inde fe fe fe Huzeyfe fezekuru ve men lem yahkum bima enzel Allah fe ulaike hum el min el kavm: İnma haza fi bani İsrail." "Faqala Huzeyfe: "Naam. Estağfurullah. Nimel ihvetu lekum banu İsrail. İmkan lekum el hulv ve lehum Kella ve kılı hatta te, e, tehzez Sünneti, Sünneti hazbül Qazze bil Huzeyfe radıyallahu anhın yanındaydık. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerdir. Ayeti zikredildi. Topluluktan bir adam dedi ki, bu ancak Yahudiler hakkında, İsrailoğulları hakkında indirilmiştir. Bunun üzerine Huzeyfe dedi ki, İsrailoğulları size öyle ne kadar güzel bir kardeş. Bütün acılar onlara tatlılar size. Yani e, ne demek bu? Ne güzel bir kardeş olmuş ki size acıları acılara razı oluyor sizin için tatlılara razı oluyor. Yahudiler İsrailoğulları size ne güzel bir kardeş ki bütün acılar onlara tatlılar size öyle mi? Hayır vallahi. E, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki adım adım onların sünnetlerini adetlerini e, siz de yapacaksınız diyor. Yani sizden de bunu yapanlar çıkacak. Bu ne demek? Yani kim Allah'ın indirdiklerine hükmetmezse ayeti bu ümmeti de tehdit eder. Hüküm yani sebep hususidir ama sebebin hususiliği lafzın umumiliğini engellemez. Bu lafız umumidir. Allah Azze ve Celle bakın burada hükümde bulunmuyor. Yani Maide 44. ayeti hakkında bu inceliğe dikkat etmek lazım. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafir olurlar demiyor Allah Azze ve Celle. Ne diyor? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir diyor. Yani haber ayrıdır, hüküm ayrıdır. Hüküm bildiren nasıl ayrıdır? Haber bildiren nasıl ayrıdır? Bu gibi durumlarda meseleyi şöyle anlamamız lazım. Allah Azze ve Celle muhakkak ki doğruyu söyleyendir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafir olmuşlardır. Burada ayetin başı, sonu, siyakı çok önemli. Yani e, 44. ayet 45, 46, 47 bunlar hepsi birbirine bağlantılı mesele ve bir olay üzerine iniyor. Sebep bakın hususi. Sebep hususi iken lafzın umumundaki ifade hususi olarak Yahudilerin kafir olduklarını açıkça bildiriyor. Onların kafir olduklarını haber veriyor. Allah Azze ve Celle neden onların kafir olduklarını haber veriyor? Çünkü onlar Allah'ın hükmünü inkar etmişlerdi. Allah'ın kitabında size yani Musa'ya inen kitapta siz ne buluyorsunuz diye sorunca Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler dediler ki rejim ayetlerinin üstünü kapatarak tahmin buluyoruz. Yani onlar utandırılır, yüzleri kömürle boyanır, sokaklarda dolaştırılır, zina denir böyle yaparlar. Bunu demelerinin sebebi normalde onlar recime uygulayan bir milletti. Ama ne zaman ki sözleri geçmeyen zenginlerinden, soylularından birisi zina filminde bulundu onu rejim etmeye cesaret edemediler. Bunun üzerine Allah'ın kitabını tahrif etmeye kalktılar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a e, okumalarını isteyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rejim ayetinin bulunduğu yeri okuyucular kapattı diyor Ravi Eliyle kapattı. Rejim kısmını okumadı. Bunun üzerine e, Tevrat'ı iyi bilen sabilerden birisi dedi ki Allahu Alem Abdullah bin Selam'dı. E, orada şöyle şöyle yazıyor diyerek ee, Tevrat'ta da zina eden evlilerin başından evlilik geçmiş kimselerin öldürüleceğini taşlanarak öldürüleceğini hükmünün sabit olduğunu bildiriyor. Böylelikle onlar Allah'ın hükmünü bile bile inkar etmekle kalmıyor bak. Sadece bu hükmü uygulamakla kalmıyorlar. İnkarla da kalmıyorlar. Allah'ın hükmünün yerine başka bir hüküm koyuyorlar. Allah'ın hükmü budur diyorlar ondan sonra. O hüküm neydi? Utandırılmaları, yüzleri kömürle boyanıp e, sokak sokak dolaştırılmaları, karalt, karalanmaları bu şekilde. Bu küfürü işlediklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onların kafir olduklarını haber veriyor. Her kim Yahudilerin davrandığı gibi davranırsa bu ümmetten, yani Allah'ın hükmünü inkar ederse kafir olur. Allah'ın hükmünü inkar ederse kafir olur. Sadece hükmetmemekle kafir olmaz. Sadece Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemekle kafir olmaz. E, aksi takdirde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir e, ayetini haber değil de hüküm olarak ele alanların Yusuf aleyhisselam tekfir etmeleri gerekir. Neden? Yusuf Aleyhisselam Allah Azze ve Celle kitabında anlatıyor. Kralın yasasına göre Bünyamin'e nasıl hükmetti? Yani kralın hükmüne göre hükmetti. Allah Azze ve Celle haber veriyor bunu ayetle sabittir. Onun alıkonulması şeklinde hükmet. Halbuki Allah'ın dininde nasıl bu? Elinin kesilmez. Yusuf Aleyhisselam burada Allah'ın indiriyle hükmetmiyor. Bunu o halde bu şekilde alamayız. Burada kim Allah'ın hükmünü inkar ederse veya kendi koyduğu hükmü veya herhangi bir beşeri hükmü Allah'ın dinine nispet ederse şüphesiz ki o kafirlerden olur. Veyahut bunları yapmasa bile Allah'ın dışında birisinin bu dinde hükmedebileceğini veya e, herhangi bir hüküm koyabileceğini, yasa koyabileceğini, anayasa koyabileceğini buna benzer. insanların e, hükümde bulunacağı bir hüküm koyabileceğini helal sayarsa bu helal sayma da e, kişiyi küfre sokar. Ama bunlar yerine gelmiyorsa o büyük günah olarak kalır. Küçük küfür, büyük günah. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu ayetin dışına yine çıkmıyor. Kafir oluyor yine. Her halkarda kafir oluyor. Ama... İtikadına göre ya büyük kafir oluyor ya küçük kafir oluyor. Ama biz e, küçük küfür işleyen bir kimseye kafir deme yetkimiz yok. Çünkü bir kimseye kafir demek onu tamamen İslam dışına çıkarmaktır. Bir kimseye aynı şekilde mümin diyemiyoruz. Sadece Müslüman diyebiliyoruz. Zahirine hükmetmemize yetki verilmiştir. Falan mümindir diyemiyoruz. Sahabe falanca mümindir dediği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle deme Müslüman de diyor. Çünkü iman kalbi ait bir şeydir. Ama zahirde İslam yerine getiriyorsa biz ona Müslüman diyoruz. Kafire gelince kafir hem zahirdekini iptal etmek hem de batındakini iptal etmek anlamına gelir. Yani bir kimseye kafir denmesi bunun kalbinde de iman yoktur, zahirinde de İslam yoktur anlamına gelir. Bu sebeple kafir sözünden kaçınmamız gerekir. Yani ancak e, kalpteki olanın ortaya çıkması hariç. Yani bunu açıkça kişinin kendisinin ortaya koyması hariç. Mesela Yahudiler bunu açıkça ortaya koymuşlardı. Dilleriyle de açıkça ortaya koymuşlardı. Birisi Musaf'ı alıyor şurada çiğniyor. Biz ona vay kafir diyemiyoruz bakın doğrudan. İlk önce ona sen bu çiğnediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun? Bunu sorarız. O da bilmiyorum derse, yani bunu münafıkça söylemiş bile olsa bizden kurtulmak için bile söylemiş olsa biz onun mazeretini kabul etmek zorundayız. Bilmiyordum diyorsa biz onu e, halen Müslüman kabul etmek zorundayız. Ama mümin demiyoruz yine bakın. Müslüman kabul ediyoruz. Ama derse ki evet biliyorum ve çiğniyorum. İşte o kafirdir. Bakın bu kalptekinin açıkça ortaya çıkmasıdır. Yine bazı fiiller vardır ki kalpteki küfrün e, açıkça ortaya konmasıdır. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an okuyucularıyla alimleri alimleriyle dalga geçenleri bunları diline dolayanları hiçbir mazeretini kabul etmeden tekvir ediyor Allah Azze ve Celle. Boşuna mazeret beyan etmeyin diyor. Onlar sadece şunu söylemişti. Bu okuyucular, Kur'an okuyucuları bu ilim ehli kimseler çok yiyen kimseler. Bakın halk arasında ne kadar yaygındır değil mi bu gibi şeyler? Hoca takımı çok yer. Bu sözden sakınmak lazım. Yani e, Allah Azze ve Celle burada o münafıkların durumunu çok iyi bildiği için, kalplerinde olan çok iyi bildiği için onları tekfir etmiştir. Bizim için bu kadar net olmayabilir mesele. Biz Allah gibi elbette hükmedemeyiz. Biz Resulü gibi, vahil hareket eden birisi gibi elbette hükmedemeyiz. Biz ancak kalptekilerin açıkça ortaya çıkmasından sonra böyle bir hükümde bulunabiliriz. O yüzden musafı ı Çiğneyen hakkında bunu söylüyoruz. Allah Azze ve Celle mesela Hristiyanları tekfir ediyor. Onların gerçekten mazereti olsa bile kim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmamışsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dinine girmemişse bizim için onun mazereti hiç umurumuzda değil. Onun mazeretini gözetmek bize düşmemiştir. O kafirdir. Kim Müslüman değilse o kafirdir. Bizim böyle kabul etmemiz gerekir. Ama kim Müslümanım diyorsa sonuna kadar mazeretini yani tekfirine mani olan, durumları göz önüne getirmek zorundayız. Onu onu korumak için değil, onun yaptığı fiili temize çıkarmak için değil, kendimizi korumak için, kendi imanımızı güvence almak için. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim birisine kafir derse diyor, o vasıf onda yoksa yani o kimse dinden çıkmamışsa kendisi çıkar diyor. Kendisi kafir olur diyor. Bu kadar geri dönmesi bariz bir şey. O yüzden hakkında ihtilaf olan bir meselede kimseyi tekfir etmemiştir ilim ehli. Bir mesele hakkında ihtilaf varsa o, o konuda tekfir etmemişler. Üzerinde bütün İslam ümmet, Ehl-i Sünnet'in icma ettiği hususlardan dolayı ancak tekfir edilir. Bu tekfirde de ne yapılır? Şartlara ve manilere e, bakılır. Bunlar dikkate alınır. Ve şu hususta bir icma zikredelim. Sahabenin icması. Abdullah bin Şakik anh, diyor ki, Ebu e, öğrencilerinden birisi bu. Allah Resulü'nün sahabeleri namazın terki dışında hiçbir ameli küfür olarak görmezlerdi diyor. Buradan ne anlıyoruz? İcma etmişler değil mi? Namazın terki dışında hiçbir amelin terkinden dolayı e, küfürle itham etmezlerdi. Bu konuda icma vardır. O halde Allah'ın indirdiğinden indirdiğiyle hükmetmeyi terk etmek de bu icmaya dahilidir. Yani bunu da küfür olarak görmüyorlardı. Yani dinden çıkaran küfür olarak görmüyorlardı. Ama dinden çıkarabilir değil mi? Çıkarabilir. Kişi içkiyle de dinden çıkabilir. Zinayla da dinden çıkabilir. Helal saydığı zaman. Aynı şekilde Allah'ın indirildiğinden başkasıyla hükmetmeyi helal saydığı zaman, Allah'ın hükümleriyle beşerin hükmünü eşit gördüğü zaman o kimse dinden çıkar. Büyük küfür işlemiş olur. Ama bunlar yoksa, işlediği fiil yani Allah'ın hükmünü terk etme fiilinden dolayı ya büyük günah işlemiştir ya ya da mazur da olabilir. Yani büyük günah işlemiş olmasına rağmen bir takım mazeretler sebebiyle bu hükmü giymeyebilirdi. Mesela ikrah gibi. İkrah varsa günaha girmez. Zorla. zorla yaptırılmışsa. O günaha girmez. Ama fiil yine büyük küfür şey küçük küfürdür. Kalbin iştiraki halinde büyük küfre dönüşür. Zina, zina büyük günahtır. Yani içki büyük günahtır, hırsızlık büyük günahtır bak. Değil mi? Kalbin iştiraki halinde, yani azalarının işlediği bu fiyle kalbi de iştirak ederse büyük küfre dönüşüyor. Küçük küfürken büyük küfre dönüşüyor. Büyük günah küçük küfür. Kalbin itikadının iştirakiyle büyük küfre dönüşüyor. Bu tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinde belirttiği gibi. Sizden her kim bir kötülük görürse ona eliyle karşı çıksın. Buna gücü yetmiyorsa diliyle karşı çıksın. Buna gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın en zayıfıdır. Eğer bu da yoksa zerre kadar iman yok değil mi? Hadis bakın ne kadar açık. Şimdi bu hadise göre. Zina eden bir kimseyi veyahut içki içen bir kimseyi düşünün. İçki içen kimsenin kendisi. Eliyle karşı çıkıyor mu bugün günaha? Çıkmıyor. Diliyle karşı çıkıyor mu? Çıkmıyor. Kalbiyle buz ediyor mudur dersiniz? Bursuyor. İçki içmesine, buz ederek mi yapıyor bunu? Bursuyor. Bilemiyoruz ama değil mi? Tabii yani bu bizim bilgimizin dışında. Belki bakın burada buz etmeden yani hoşlanarak yapsa bile biz yine burada tekfir edemiyoruz. Çünkü burada buz olarak buz olarak onu helal saymaması yetiyor. Helal saymaması yetiyor. Eğer biz bu şekilde hareket etmeseydik günah işleyen herkesi hatta küçük günahları dahi küçük görülen günahları dahi herkesin kafir olduğuna inanmamız gerekirdi. Bakın helal saymak burada buz için yeterli. Helal saymamak. İşte bu yüzden bir baba evladına dese ki evladım şuradan bana içki getir bunu söylese bu tağutluk yapmıştır. Allah'ın kendisine çizdiği haddi tecavüz etmiş sınırı aşmış tuğyan etmiştir taguttur bu baba. Ama kafir değildir bakın. Helal sayınca kadar kafir değildir emretmiş bile olsa. Evladın ne yapması lazım? Tağut'u reddetmesi lazım değil mi? Ama reddetmiyor, gidiyor getiriyor. Kafir oldu mu? Olmadı. Helal saymadığı sürece, burada e, yani tağutu redde, itikadın, kalben itikadın iştirak etmediği sürece bu kimse yine kafir olmaz. Burada yine babasını tekfir etmekle mükellef değil, sadece reddetmekle mükellef. Bu emrini yerine getirmemekle mükellef. Ama yerine getirdi, günah işlemiş oldu. İşte... E, tağut kelimesinde böyle hoyratça kullanmamak lazım. Şimdi diyorlar ki işte tağut olarak sadece yöneticileri belirliyorlar nedense e, ve bunları inkar etmeyen, bunları tekfir etmeyen la ilahe illallah söylese de bu ondan kabul olmaz diyorlar. Bu son derece yanlış bir söz. Çünkü e, kişinin en başta İslam'a girerken önüne geçen tağut yani İslam'a girmesine engel olan tağut en başta herkese eşit şekilde ilgilendiren şeytandır. İlk tağut burada şeytandır. Bir kimse şeytanı dinlememiş, la ilahe illallah sözünü söylemiş ve İslam'a girmiştir. Yani en az karesini burada yerine getirmiştir tağut etti. Ondan sonra karşısına başka tağutlar çıkar. Kendisini tevhidden alıkoyacak, Allah'a kulluktan alıkoyacak tağutlar karşısına çıkar. Bugün... Ee, sadece devlet yöneticilerini tağut olarak tanımlayan başka bir tağuttan gafil kalan insanlara baktığınız zaman Esas kendilerini dinden çıkaran tağutlarla tağutlara iman etmiş haldedirler. Bunlar kıyas, mezhepler, şeyhler, şunlar bunlar. Bunları inkar etmedikleri halde veya bidate çağıran önderlerini inkar etmedikleri halde Sadece belirledikleri, kendilerine göre belirledikleri bir tağutun inkarına davet etmektedirler. İşte İbn-i Mesud radiyallahu anh, e, şeyin, az önce okuduğumuz Ebu Umami radiyallahu anh divayetindeki halbuki kendilerinin Kur'an ile bir alakaları yoktur. Kur'an'a çağırırlar, Allah'ın kitabına çağırırlar. Halbuki kendilerinin alakaları yoktur dedi kimseler bunlardır. Bakıyorsunuz, dillerinde Allah'ın kitabının ayetleri, Allah Resulü'nün sözleri, insanların en hayırlarının sözleri dillerinde, ama e, fiiliyatta, uygulamada bunlar yok. Allah'ın hükmü derler. Allah'ın hükmüne çağırırlar. Ama mezhebin hükmü Allah'ın hükmünün önündedir. 8. asırda, 10. asırda, 11. asırda bir alimin ilk defa getirdiği bir yorumu alıp yani sırf hoşlarına gittiği için bu yorumları alırlar. Mesela bir Fahrettin Razi bu kelamcıdır. Ehl-i Sünnet bile değildir. Ama sırf kendilerine uygun bir yorumda bulunduğu için bunun görüşünü alırlar. Bak ilim böyle diyor diyerek getirirler. Elmalı, Seyit Kutup. Seyit Kutup'a bakın bugün. Seyit Kutup vahdedi vücut inancında birisidir. Sırf işte Allah yolunda öldürüldü diye. Allah yolunda öldürülmesi onu temizlemez ki. Şirk bir akide üzerinde. Batıl bir akide üzerinde bu adam. Kur'an'ın mahluk olduğunu dile getiriyor. Kur'an'da diyor yer ve gökler gibi Yaratılmıştır diyor. Sufilerin görüşlerini, vahdedi vücut görüşlerini hadis suresinin başlarında suflerin vahdedi vücut görüşlerini zikrediyor. Sufiler diyor bu inançlarını diyor bu ayetlerden almıştır diyor. Yani bu delile dayanıyor diyor. Ama hiçbir reddiye yok. Kendisi İhlas suresini tefsir ederken bu varlığın birliği demektir. Allahu ehad ayetini bu varlığın birliği demektir diye açıklıyor. Onun dışında işte şefaatin inkârı bir sürü itikada aykırı. İşte yoldaki işaretler kitabında insanları tekfirciliğe e, yönlendiren, tekfir etmeye, doğrudan tekfir etmeye yönlendiren ifadeleri. Bakın bu insan e, her ne kadar canını dahi vermiş olsa, e, batıl akide üzerinde olması buna hiçbir e, fayda görmemesine sebep oluyor. Çünkü amellerin Allah Azze ve Celle katında kabulü için iki olmazsa olmaz şart vardır. Birisi doğruluğudur. Yani kitabı ve sünnete uygun olmaz. Diğeri ihlas. Adam ihlası yerine getirmiş olabilir. Ama şu doğruluk yoksa, kitap ve sünnete uygunluk, bunda bir kıymeti yok. İşte e, Seyyid Kutup, biz yine onu Allah taksiratını affetsin diyoruz. Yani biz e, tekfirciler gibi de yanaşmıyoruz. Yani tekfir etmiyoruz. Ama e, batıla da uyarıyoruz. İbrahim Alesam için zifiri müşrik idi diyen bir mevdudi bakın e, en büyük önderlerden biri haline getirilmiş. Ena, e, Enam suresi 74. ayetinde İbrahim zifiri bir müşrik idi diyor. Yani peygamber olmadan önce zifiri bir müşrik idi diyor. Allah da müşrik değil diyor. Allah da bilakis tam tersini söylüyor. Hiç müşriklerden olmadı diyor. İşte bunun gibi. Evet bunlar bir takım mücadeleler vermişler. E, saptırmışlar. Ve biz bu sapıklıklarıyla anmak zorundayız. Birileri işte adaletsizlik yapıyorsunuz. Allah'tan korkun diyemez bu hususta. Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, bir kadın geliyor. İsmine şey Hint Hint geliyor. E, şu şu bana talip diyor. Ne yapayım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Muaviye bunlardan talip olanlardan birisi. Muaviye diyor fakir ve miskin bir adamdır diyor. Diğeri Ebu Cehim de e, cimri diyor. Sopasını sırtından indirmez diyor. Şimdi Muaviye radıyallahu anh hiç mi hayırlı yönü yoktu? Niye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayırlı yönlerinden bahsetmedi? Yani Muaviye şöyle şöyle iyidir ama şöyle de bir huyu var. Böyle kullanmıyor bakın burada. Çünkü... Orada nikahına muhatap olan birisi var. Nikah talebine muhatap olan birisi var. Konuyla ilgili olan kısmını sunuyor. Bizim de Seyyid Kutup'tan, Mevdud'den bahsedeceğimiz şey ancak budur. Biz insanlara bunu yaparsak, yani Seyyid Kutup'un evet, eserlerinde biz şunu söylüyoruz. Faydalı açıklamaları var. Mesela Kur'an'da edebi tasvir gibi. Faydalı açıklamaları var. Ama bir insan o kitaplara yönlendiği zaman neler hakka uygundur, neler batıldır bilemez. sadece hislerin kamçılanması yönünde bir istifadesi olur. Yani küfre karşı hislerin kamçılanması bunda da hızını alamaz tekvirci olur. E, maalesef. İşte bu sebeple biz bundan sakındırıyoruz. Ha, bir kimse doğru bir yol tutmak istiyorsa Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetinden daha güzel bir kitap olabilir mi? Daha güzel okunacak bir şey olabilir mi? Olamaz. Biz sonraki ilim ehlini bile mesela son dönemde Muhammed bin Abdülrahab'ın kitaplarını bile Muhammed bin Abdülrahab'ın kitaplarını okuyun diyemiyoruz bak. Gidin İbni Teymiye'nin kitabını okuyun diye rahat rahat söyleyemiyoruz. Evet bunlar sünnet ehliydi. Bunlar itikadında sapmamışlardı. Menheçlerinde bozulmamışlardı. Buna rağmen açıkça onlara tavsiye teşvikte bulunmuyoruz. Direkt kitap ve sünnet. Önce kitap ve sünnet bunlara uygun kimi görüyorsan ona göre artık menhecini belirle. Yani menheç, kitap ve sünnet olmalı. Menheci bilmeyen bir insan, kişiler vasıtasıyla dini tanırsa sadece o kişinin koyduğu çerçeve kadar İslam'ı tanır. Yani size birer gözlük dağıtalım. O gözlük ne kadarını görüyorsa, İslam'ın o kadarını görürsünüz. Yani mezhep edinmek de böyle bir şeydir. Evet, son rivayetle bitirelim inşallah. Umer bin el-Hakem şöyle demiş. O Abdullah bin Amr radıyallahu anı şöyle dediğini naklediyor. Le terkebenne sünnete menkana kana qablakum ve murruha. Sizden öncekilerin sünnetlerini, adetlerini tatlısıyla ve acısıyla işleyeceksiniz. Bunları aynen yerine getireceksiniz. Evet, süremiz epey bir buçuk saati bulmuş. Bayağı olmuş. Burada bitireyim inşallah. Allah izin verirse ee, bu kitapla devam edeceğiz. Bu kitap ehl-i sünnet menhecine dair kaynak eserlerden belki ilk tercüme edilen kitaptır. Yani şu tercümemiz ilk tercüme olmuş oluyor bu alanda. Bu alanda büyük bir eksiklik var. Ee, İbni Ebi Asım'ın Es-Sünnesi, Acurri'nin kitab-ı şeriası, Lalkai'nin şerh-ı usul-i itikadi ehl-i sünnesi, Ebu osman es Sabuni'nin Akidetu Selefi Ashab-ı Hadis kitabı e, Hallal'ın, Abdullah bin Ahmet'in, İmam Ahmed'in e, ve diğer imamların Es-Sünne adıyla yazdıkları eserler. Bir de zikrinde fayda var. i̇bn Battal el ukberinin El-İbane kitabı. Bu kitaplar Ehl-i Sünnet ve Cemaat menhecini ta ilk asırlarda, Hicri 3. asırdan itibaren müellifler, Ehl-i Sünnet müellifler kaleme alıp Köşe başlarını çizmişlerdir. Bu, bu konuda yazılanların ilklerinden birisi. Müellifi, Hicri 294 yılında vefat etmiş. Bu konuda yazılan ilk kitaplardan birisi. Aman şu yoldan sapmayın. Kitap ve sünnet yolundan sapmayın. Kitap ve sünneti sabilerin uygulamasından başka şekilde uygulayanlardan sakının diye bol bol uyarlar var. O yüzden önemli bir konu. Subhanekeallâhümme ve bihamdik ve eşhedü en lâ ilâhe ve estağfurüke ve ileyk.